İlyada 9. kaset a yüzü sayfa 338'den devam. Mutlu tanrıların sana öyle kızdıkları yok. Troyalıların önderleri başvuruları gün gelecek tozu dumana katacaklar Enginova'da. Sen onların gerisin geri kaçışını göreceksin. Gemilerden çadırlardan uzağa şehre doğru. Öyle dedi, koca bir nara attı, çınlattı ovayı. Savaşta Ares'in kavgasına katılan dokuz bin, on bin adam. Nasıl hep bir ağızdan bağırırsa, öyle bir ses çıktı, yeri sarsan güçlü tanrıdan. Saldı her akalının yüreğine, dövüşme, savaşma gücü. Altın tatlı Here, Olimpos'un doruğundan onu gördü. Kardeşini, Kaynın'ı o saat tanıdı. Sevindi erlere gün veren savaşta dilimliğine ama Zeus'u da görüyordu. Çok pahalı Pınarlı idanın en yüksek doruğunda. Görünce de korkuya kaplıyordu yüreğini. Düşünüp duruyordu inek göğsü ulu here. Nasıl çelebilirim diyordu kalkanlı Zeus'un aklını. Derken en iyi şu yol göründü gönlüne. Süslenip süslenip idaya gidecekti. Belki Zeus onu koynuna alıp sevişmek isterdi. O zaman dökerdi üstüne ulut tatlı uykuyu. Göz kapaklarını düşünen aklını örterdi. Oğlu Heptaistos'un ona yaptığı odaya gitti. Hephaistos çok sağlam kapılar yapmıştı. Gizli bir sürmesi vardı kapının. Hiçbir tanrı açamazdı onu. Here içeri girip parlak kanatlarını örttü. Tanrısal merhemle sildi gövdesindeki kirleri. Tanrılara yakışan kokulu yağla ovundu. Zeus'un tunç eşikli elinde salladıkça bu yağ, kokular göklere, topraklara yayılırdı. İşte o yağı sürdü güzelim gövdesine, elleriyle saçlarını taradı. Pırıl pırıl tanrısal örgülerini ördü, ölümsüz başından sarkan o güzel örgüleri. Sonra tanrısal bir elbise giydi üstüne, süslerle bezeyip atene, işlemişti ona bu elbiseyi. Tutturdu göğsüne altın iğnelerle, yüz püsküllü bir kemer kuşandı. Küpeler taktı iyice delinmiş kulak memelerine. Üç taşlıydı bu küpeler, dut kadar ortalığa yayılır, göz kamaştırırdı güzelliği. Örttü başını yepyeni güzel bir örtüyle, gün gibi apaktı bu örtü. Parlak ayaklarına bağladı güzel sandallar. Tepeden tırnağa süslenip çıktı odasından. Çağırdı tanrılardan ayrı bir yana Afrodite'yi dedi ki... ...beni dinler yapar mısın dediğimi canımın içi? Yapmaz mısın yoksa kim beslediğin için gönlünde bana? Sen Troyolulardan yanasın, ben Danaolardan yanayım diye. Zeus'un kızı Afrodit karşılık verdi dedi ki... ...here ulu tanrıça büyük Kronos'un kızı söyle içindekini yapmak gelir gönlümden. Yapabilirsem yapılacak şeyse ama... Onu heret düzen kurdu. Dedi ki, sen de şu sevgi şu alım var ya, yani şu ölümsüzleri, ölümlüleri alt ettiğin, işte onları bana ver bugünlük. Gidiyorum bol besi veren toprağın bir ucuna, tanrıların atası, Okeanos'la ana Tetüs'ü görmeye. Onlar almışlardı beni Rehea'nın elinden, saraylarında iyice beslemişler, büyütmüşlerdi. Bir gözlü Kronos'u Zeus o zamanlar kapatmıştı toprağın, ekin vermeyen denizin altına. Hiç işte görmeyi onları, son vereceği minatçı kavgalarına. Ne zamandır birbirinden uzaktalar, ne sevişme, ne bir şey. Yüreklerine öfke girdi, kin girdi de ondan. Tatlı konuşur, alırsam gönüllerini, yatağa girip sevgiyle birleşmelerini sağlarsam, her zaman yürekten saygıyla anarlar adımı. Gülümser Afrodit ona şöyle dedi. Olmaz demek gelmez elden, yakışmaz da. Sen bir tanrıçasın, tanrılar tanrısı Zeus'un koynunda yatan. Öyle dedi, çözdü göğsünden nakışlı memeliğini, alacalı bulacalı bir kolyeydi bu, alındı ne varsa hepsi onun içindeydi, sevgi onun içindeydi, istek onun içinde, cilveleşme şakalaşma onun içinde, en akıllı insanı ayartan aşk onun içinde, verdi onu herenin eline konuştu diller döktü, al işte sar bu memeliği göğsüne, her şey işlenmiş bunun içine ama her şey... Ben de sana ne derim bak inan bana Taş çatlasa dileyin yerine gelecek Böyle dedi o inek gözlü oğlu Here gülümsedi Sonra da aldı memeliyi sardı göğsüne Zeus'un kızı Afrodit evine döndü Here de fırladı sivri Olimpos'tan aşağıya Geçti diğer Yerge Güzel ematiyeyi At yetiştiren Trakyalıların karlı dağlarını geçti. Ayaklarını yere hiç dokundurmadan yüksek doruklarını aştı dağların. İnci Atos dağından köpüklü denize, Lemnos'a vardı hızlı Tuhas'ın şehrine. Rastla orada ölüme, Uyku'nun kardeşine. Uyku'nun tuttu elini seslendi, diller döktü. Teknik tanrıların insanların efendisi Uyku, eskiden beni nasıl dinlediysem şimdi de dinle. Gelecek günlerde unutmam bu iyiliğini. Zeus'un kaşları altında parlayan gözlerine dök uykuyu. Bana sevgiyle sarılır sarılmaz uyusun, hiç eskimez, altından güzel bir taht armağan ederim sana. Oğlum çok ünlü topal Hephaistos yaptı o tahtı. Onu bir güzel işledi ayaklar içinde topmak kodu. Şölende parlak ayaklarını dayarsın o topmağa. Tatlı uyku karşılık verdi ona dedi ki, herhalde. Büyük Kronos'un kızı, saygıdeğer tanrıça, hep var olan tanrılardan birini uyutmak iş değil. Uyuturum tanrı soylarının babası Okyanus ırmanı bile. Ama Kronos'un oğlu Zeus'a ne yanaşırım, ne de kendisi bana buyurmadan uyuturum onu. Hani bir gün sana uyumuştum başıma neler gelmişti. Zeus'un o taşkın oğlu İlyon'dan yola çıkmıştı. Turalduların şehirlerini alt üst etmiş bırakmıştı. Kalkanlı Zeus'un aklını, ben o gün uyutmuştum işte. Dört bir yanına dökmüştüm tatlılığımı. Kötü şeyler düşünüp durdun sen o sıra. Koy sert rüzgarları yaydın denize. Tek mil dostlarından uzağa kaçırttım Herakles'i. Kaçırttın güzel kalabalık Kos adasına. Zeus uyanınca ne kızmıştı ne kızmıştı. Tanrıları savurmuştu sarayına sağ sola. En çoktan... Da... Benim üzerime görmüş beni kovalamıştı. Denize atıp yok edecekti izimi bile. Tanrıları, insanları alt eden gece kurtardı beni. Kaçarken sığınmıştım geceye. Zeus çok ama bıraktı peşimi. Korkmuştu hızlı gecenin canını sıkmadan. Sen gene de istersin olmayacak şeyler yapmamı. İnek gözlü ulu here ona şöyle dedi. Ne ki dert edinirsin bunları kendine? İri gözlü Zeus kendi oğlunu Herakles'i koruduğu gibi. Troylıları da korumaya çalışır mı ki? Sana tap taze bir Kaharit tanrıçası vereyim, haydi gel. Onunla evlenirsin, karın olur yatağına girer. Paside ayı vereyim sana, onu bunca zamanlar için çeker. Her böyle dedi, uyku sevindi dedi ki. Öyleyse Andij, Stakis suyu üzerine, bir elini bereketi daya. bir elini değdir uşulayan denize. Kronos'un çevresinde tek milyar altı tanrıları tanık olsun. Bana tap taze bir Karik tanrıçası vereceğine and Bunca zamandır burnumda tüten ayı vereceğine. Buysuz böyle dedi. Ak kollu tanrıca here olmaz demedi dediğini yaptı. Yeraltı tanrılarına and içti. Hani şu titanlar dediğimiz tekmil tanrılara böylece here andını bitirince uzaklaştılar Lemnos'la İmroz şehirlerinden. Sislere bürünüp tez yol aldılar. Vardılar canavarlar anası çok fınarlı gidayat. Leksos burnunda fırladılar denizden. Ayak bastılar bereketli toprağa. Ayakları altında ormanlı doruklar titredi. Uyku do dur dura kaldı orada. Görünmeden Zeus'un gözüne çok yüksek bir çamın üstüne kondu. İdada büyüyen en ulu çamdı bu. Havada yüksele yüksele göğe varıyordu. Uyku orada çam dalları arasında bir kuş vermişti. Dağlarda yaşayan ince sesli tanrıların, kıhalkis insanların... Kaymindis dedikleri hele dost doğru yürüdü Gargaros doğruğuna. İda'nın en yüksek tepesiydi bu. Bulutları devşiren Zeus onu gördü. Yürür görmez aşk sardı düşünceli kafasını. Öyle bir aşkı ilk birleştikleri gün duymuştu. Ana babalarından gizli çıktıkları gün yatağı. ...kalktı vardı Here'nin yanına... ...konuştuğu diller döktü. Olimpos'tan ne diye buraya Here? Altında ne atların ne araban var. bunu Here'e düzen kurup karşılık verdi dedi ki... ...gidiyorum bol besi veren toprağın bir ucuna... ...tanıların atası Okeanos'la... ...ana Tetris'ü görmeye. Onlar beni saraylarında iyice beslemişler, büyütmüşlerdi. Onları görmeye gidiyorum işte... ...son vereceğim inatçı kavgalarına... ...ne zamandır birbirlerinden uzaktalar... ...ne sevişme ne bir şey... Yüreklerine öfke girdik, kin girdi de ondan. Atlarım çok pınarlı, hidanın eteğinde kaldı. Toprağın suyun üzerinden uçuracak onlar beni. Senin için geldim Olimpos'tan buraya. Kızarsın diye düşündüm sana haber vermeden gidersen. Derin derin akan Okeanos'un sarayına bulutları devşiren Zeus karşılık verdi dedi ki sonra da gidersin oraya ne olur here yatalım gel sarmaş dolaş, olalım yatakta doyasıya bugüne dek ne bir tanrıçaya ne bir kadına karşı yüreğime akan aşk böyle alt etmedi beni ne sonun karısı olarak olacak kadını sevdiğimde tanrılara denk danışman Peritops'u doğurdu o kadın ne Akriso'nun güzel topuklu kızını sevdiğimde en üstün yiğit Perseus'un anası Danei ne çok ünlü Povuinix'in kızını sevdiğimde, Minos'la Tanrı'ya benzer Raha Damantius'u doğurdu o. Ne Semele'yi sevdiğimde ne Akmene'yi sevdiğimde. Semele Dionysos'u doğurdu, ölümlülerin neşesini. Akmene, Teba'yı oturdu. Bana üstün yürekli Herasles, oğlumu doğurdu. Ne güzel saçlı kraliçe Demeter'i sevdiğimde, ne ünlü uzaklara yayılan Leto'yu sevdiğimde. Seni bile hiçbir zaman sevmemiştim şimdiki gibi. Uluher'e düzenler kurup karşılık verdi dedi ki Korkunç Kronos oğlu ne biçim söz çıktı ağzından Yatağa yatıp sevişmenizi nasıl istersin İda dağının tepesinde göz göre göre Ya var olan bir tanrı görürse bizi Biz uyurken gider söyler söpür tanrılara Bir daha ayak basamam senin evine Neyse çıkarım bu yataktan dışarı Beni istiyorsan buysa hoşuna giden yatak odamız var Sevgili oğlun Hepahistos'un yaptığı kapıları örttü sağlam kanatlarla Oraya gidip yatalım yatmak istiyorsan Bulutları devşiren Zeus karşılık verdi dedi ki tanrılar insanlar görecek diye korkma altın gibi bir sisle örterim dört bir yanınızı güneş bile onu geçip göremez bizi. Her şeyi keskin ışıklarıyla gören güneş bile. Böyle dedi aldı karısını koyuna sarıldı. Tarsal toprak yumuşak bir çimen saldı. Tat taze lotos bir halı serdi toprakla aralarına. Safranlardan sümbüllerden tatlı bir halı. Uzanıverdi ikisi de halının üstüne. Sardı onları güzel bir altın bulut. Buluttan çiğ damlalar akıyordu pırıl pırıl. Tarların babası yüksek Gargaros tepesinde koyun takarısı muçlu Mışıl, mışıl uyuyordu. Uyku ile aşk yola getirmişti onu. Tatlı uyku koştu akaların gemilerine doğru toprağa sarsan Tanrı'ya haber götürmeye. Gitti durdu yanında Şöyledi, e, söyledi şu kanatlı sözleri. Hadi Poseidon gönül hoşluğuyla yardım et danağlara. Şanı onlara ver. ...az bir zaman içinde olsa yumuşak bir uyku ile sarıp sarmaladım deusu. Her kandırdı onu girdiler yatağa. Uyku böyle dedi. İnsanların ünlü soylarına doğru gitti. Danao'lara yardım etmek istediği kamçılamıştı Poseidon'da. Poseidon o saat koştu ön sıralara buyurdu. Argoslular, Hector'a mı bırakacaksınız zaferi? Gemileri ele geçirsin ün toplasın diye. Hector'un böyle böbürlenmesi neden? Akileus öfkelendi gemilerine çekildi de ondan ama biz akıl da aramayız o kadar birbirimize destek alalım yeter haydi gelin yapın ben ne dersen en iyi en büyük kalkanları koyun önünüze örtün başlarınızı ışıldayan tolgalarla alın ellerinize en uzun kargıları yürüyelim kılavuz olacağım ben size Priamos ola Hector istese de dayanamaz küçük kalkan taşıyan bir yiğit varsa içinizde versin o kalkanı daha az yararlı birine kuşansın kendisi daha büyük bir kalkan böyle dedi onlar da candan dinlendiler. Uyudular, uydular ona. Krallar yaralı yaralı dizmeye koyuldular sıraları. Hey Teydeus oğlu hem Odeseus hem Ateus oğlu Agamemnon. Dolaşıp silahları değiş tokuş ettiler. İyi asker iyi silah aldı. Kötü askere verdi kötü silah. Parlayan tunçları boşanıp koyuldular yola. Yeri sarsan Poseidon görüyordu başlarında. Geniş ellerinde bir kılıç vardı. Keskin ve korkunç. Benziyordu bu kılıç tıpkı Yıldırım'a. Tüyler ürperten savaşta yanaşamazdı ona kimse. Korku erleri uzak tutuyordu ondan. Öte yandan ünlü Hector tuvalıları düzene koydu. Mavi eleyli Poseidon ile Hector o zaman yaydılar en korkunç bir savaşın ağlarını. Biri Troyalılara destekli, biri Argoslulara, deniz kabarıp çarparken barakalara, gemilere, yürütüler birbirlerinin üstüne korkunç uğultularda, öylesine korkunçtu ki Troyalıların naraları, ne insafsız, boreasla kabaran denizin dalgaları karaya çarpınca bümbürder bu kadar, ne dağlarda tutuşan bir ormanda cayır cayır yanan ateş bu kadar gürültü yapar. Ne de yüksek yapraklı meşe ağaçlarında azgın rüzgar older bu kadar. İşte öyle bağırıyordu Troyadılar akalar saldırınca üstüne birbirlerini. Önce ünlü Hektor attı kavgasını Ayas'ın üstüne. Ayas dönmüş de Hektor'a doğru yanılmadı Hektor gözünden vurdu onu. İki kayışın gelildiği yerden vurdu. Kayışın biri yarardı kalkanını taşımaya, öteki gümüş katmalı kılıcını taşımaya yarardı. Köpürdü Hektor, kayışlar korumuştu Ayas'ın göbeğini. etini. Sipri kargısı elinden boşuna uçup gitmişti. Ölümden kurtulmak için kaçtı arkadaşlarına doğru. Ama Telemon oldu, Büyük Ayas vurdu onu bir taşla. Bu taşlar kullanılırdı gemileri desteklemede. Çok daha doğsalıkta da bu taşlardan Yuvarlanır dururdu savaşanların ayakları altında, işte Ayas kaldırdı bunlardan birini, arabasının rampası üstünden vurdu Hektor'un, vurdu göğsünden boynunun yanından, Hektor döndü topaç gibi yapa vurdu sağa sola, Zeus baba bir meşe ağacını nasıl yıldırımıyla kökünden söküp koparırsa ağaçtan bir kükürt kokusu yayılır ortalığa. Kesilir soluğu ağacın yakınında duranın. Büyük Zeus'un yıldırımını görmek ne demek? Hector'un gücü de işte böyle yıkıldı yere. Kargısı kaydı elinden, kalkanıyla Tolga'sı devrildi üstüne. ışıldayan tunç silahları çevresinde cangırladı. Aka oğulları koştular ona doğru çığlık çığlığa. Kendilerine çekmek için karga yağmurunu tuttular onu. Ama vurup yakalayamadılar erlerin başbuğunu. Yiğit de salmıştı e, çevresini daha önce Polidamasla ayne sarmıştı, Tanrısal Agenor sarmıştı. Likyalıların başı Sarpedonla kusursuz Glaukos sarmıştı. Onun için kaygılanmayan tek kişi yoktu. Sarmışlar da dört yanını yuvarlak kalkanlarıyla, kaldırbelleriyle götürdüler onu savaştan. Götürdüler tezgiden atlarına doğru. Atlar sırf çevirmişler, kavgaya savaşa duruyorlardı arabacının alacalı arabanın yanında. Ağır ağır soluyan Hektor'u taşıdılar şehre. Barınca güzel akan ırmağın geçidine, Zeus'tan doğma Anforlu Santos'un geçidine, Hektor'u indirdiler arabadan. Yere yatırıp su serptiler üstüne, Hector soluk aldı açtı gözlerini, oturdu üstü, kapkara bir kan kustu. Sonra yine devrildi yere sırtüstü, kara bir gece kapladı iki gözünü. Kargı yarasından bir türlü gelemedi kendine. Ardoluslular uzaklaşır görünce Hector'u yeni bir hızla saldırdılar troyalılara. Önce Çevik Ayas, o usun oğlu atıldı öne. ...sivri kargısıyla yaraladı Satnios'u. Satnios en Enops'un oğluydu. Kusursuz bir su doğurmuştu ona Enops'a. Enops Enop, çobanlık ederken Satnios kıyılarında... ...kargısıyla ün salmış o oğlu vurdu onu böğründen. Satnios yuvarlandı baş aşağı kıyasıya. Bir savaş başladı dört yanında. Kargısını sallayan Pulidamas yardımcı geldi Satnios'a. Pulidamas Pantos'un oğlu vurdu. Aleliokos'un oğlu... Pratoneor'u sağ omuzundan Zorlu kargı deşti omuzu Protenor düştü tozun toprağın içine Avuçlarıyla yakaladığı toprağı Pridamas bövündü Bağıra bağıra ulu canlı Panteosoğlu'nun karısı Güçlü elinden boşuna çıkmadı gibime gelir Argoslulardan biri etinde taşıyor onu inecek Hades'in evine Ona yaslana yaslana Böyle dedi bu övgüye çok sıkıldı argosuların canı En çok da Telemon Yiğit Ayas'ın yüreği kabardı Protoneor düşmüştü onun yanı başında uzaklaşan Fridamat'ın üstüne saldı parlak kargısını öteki sıçradığı yana kurtuldu kara ölümden. Deydi kargı Antenor'un oğlu Akelokos'a demek tanrılar istemişlerdi onun ölümünü. Vuruldu Akelokos başının boynuyla birleştiği yerden. Kargı girdi sol omurga kemiğine kesti iki leteri yıkıldı başı. Önce başı, ağzı, burnu değdi yere. Sonra bacakları, diz kapakları değdi. Şimdi de Ayas övündü kusursuz Puli Damaz'a. Söyle bakalım Puli Ama doğruyu söyle. Protonora denk değil mi bu adam? Olmasa gerek rastgele biri, rastgele bir soydan değil o. Atları süren antenorun ya kardeşi ya da oğlu. Çok benziyor o soydan birine. Ayas böyle övündü. Acı sardı Troyalıların yüreğini. Akamaz vurdu kargısıyla. Biyo-ihtaviyalı e, paramakası Koşmak istemişti kardeşinin yardımına. Biyon Tayalı kardeşini ayaklarından çekiyordu. Akamaz, övündü bağıra bağıra. Böbürlenmeye doymaz geveze argoslular. Kaygı, ya sadece bizim payımız değil. Siz de ölüp gideceksiniz böyle. Proma kosunuz nasıl uykuya daldı bakın. Kargım nasıl hak onu? Ödenmemiş, bırakmadım kardeşimin borcunu. Bunun için evinde kardeş bırakır adam. Beladan korumak için kendisini. Böyle dedi Argosluları öfke kapladı. En çok da yiğit Penelios'un yüreğine dokundu. Penelios saldırdı akamasın üzerine. Kral Penelios'un saldırışına dayandı akamasın. Kargı gitti. su yaraladı. İllineos çok sürülü Porgas'ın oğluydu. Hermes, Rayalılar arasında Porgas'ı severdi çok. Varlıklı kılmıştı onu bu yüzden. İllineos anasının tek çocuğuydu. Penelios onun kaşının altından vurdu Vurdu tam gözünün kökünden Kargı girdi gözün içine Çıkarttı öz bebeğini Sonra çıktı ensesinden Adam yıkılıverdi iki eli havada Fenerioz çıkardı keskin kılıcını Vurdu adamın boynunu Tolgalı kafayı kesti attı Zorlu kargı göze tatlı duruyordu Kafayı bir haşhaş başı gibi kaldırdı havaya Döndü Troyalılara şöyle dedi övüne övüne Gidin Troyalılar gidin haydi Deyin soylu İreneos'un anasına babasına ...saraylarında ağlasınlar oğulları için. Alegeneroğlu, Promakos'un karısı da... ...Aka Yiğitleri yurda döndüğü gün... ...sevincini duyamayacak sevgili kocasına kavuşmanın. Böyle dedi. Herkes titredi korku içinde tepeden tırnağa. Herkes ölüm uçurumundan nasıl kaçarım diye bakındı durdu. Olimpos'ta oturan Musalar söyleyin şimdi bana... ...yeri sarsan ünlü tanrı zaferi eğdirince akalara... ...kanlı soykaları akalardan ilkin kim kaldırdı? Önce Telemonoğlu ayas vurdu Hayretiyosu, katı yürekli Maissiallıların başbuğu Ritiyasın oğluydı. Antilokos öldürdü Perkesle Mermerosu, Meryones hakladı Morisle Hipationu, Teokros tepeledi Protonla Peripetes'i. Atreus'un ve erlerin başbuğu Hyperenor'u dörden vurdu. Tunç kargı saklandı bağıklarına, etti darmadan. ...canı açık yaradan bir anda uçtu gitti... kanlı kapadı iki gözünü... birçoğunda yok oldu o Oli, olsun ...Çelik oğlu eliyle... ...Zeus salınca ortalığa bozgunu... ...korkuyla kaçanları kovalayanlar arasında... ayattan Çelik olan yoktu... ...15. Bölüm... ...kaçtılar çitleri endekleri atlaya atlaya... Danaoların elinde cam geldi bir sürü insan... ...sonradan da durakladılar arabaların yanında... ...bozgunla sapsarı olmuşlardı korkudan... ...İda'nın doruklarında Zeus uyandı o sıra... Altın tatlı Heren'in yanı başında doğruldu. Kalktı ayağ Trayalalardan kaları gördü. Kimisi karma karışık olmuş koşuyordu, kimisi de var gücüyle yükleniyordu arkadan. Zeus argosular arasında Kral Poseidon'u gördü. Nereye uzanmış gördü Hector'u ovada, arkadaşları sarmışlardı çevresini, Hektor tıkanmış kalmış kendiden geçmişti, karadan kusuyordu daha bire, sıradan bir akalı değildi onu vuran, insanların, tanrıların babası acıdı Hektor'a korkunç bir bakışla baktı Here'ye dedi ki, amma da düzen kurdun yola gelmez Here, savaş dışı ettim tanrısal Hektor'u uğrattım orduyu bozguna, bu kötülüğün meyvesini sen toplayacaksın önce, seni bir güzel pataklayayım da gör. Unuttun mu seni havalara astığın günü? Bir orz bağlamıştım hikayana, Çözülmez bir altın zincir vurmuştum ellerine. Asılı kalmıştım havalarda bulutlar arasında. Koca Olimpos'ta söylenip durduydu tanrılar. Ama yanına varıp seni kurtaramıyordu hiçbiri. Geleni tutup atardım peşikten aşağıya. Yeryüzüne vardı mı kalmaz değiller tutar biri. Ama çıkmıyordu yüreğinden tanrısal Herakles'in acısı. Beni boya asla bir olmuş fırtınaları kandırmıştın. Hani... Ekin vermeyen denize salmıştın kötü niyetli Heraktesi. Sonra da düzenli Kos şehrine sürmüştün onu. Ben çıkarmıştım Heraktesi oradan. Gerisini geri götürmüştüm at besleyen Argos'a. Ne çok acı çekmişti o, ne çok acı. Beni aldatmaktan vazgeçesin diye söylüyorum bunları sana. Göreceksin yatakta sevişmemiz. Ne işe yarayacak? Beni aldatmak için düzenlediğim bu sevişme bütün öbür tanrılardan uzak. Öyle dedi o inek gözlü. Ulu, here, kaldı aldı. Sonra dile gelip kanatlı sözlerle dedi ki, tanığım olsun Gaya, üstündeki koca Uranos, mutlu tanrıların en büyük, en korkunç yeminlerini dinleyen, Selküs'ün altında çağlayan suları tanığım olsun. Ant içiyorum senin kutsal başın üstüne, kız olan kız girdiğim yatağımızın üstüne, boşuna ant içmem ben onun üstüne, hiçbir zaman benim isteğimle hırpalanmıyor. Travlar, Hektor'u Poseidon, yeri sarsan benim isteğimle desteklemiyor ötekileri. Gönlü yüreği öyle istiyor herhal, gemileri yakında, bitkin akaları açmış olacak. Ama ben öğüt vereyim gene ona, kara tanrı gitsin senin buyurduğun yere. Hare böyle dedi, insanların, tanrıların babası gülümsedi, kanatlı sözlerle karşılık verdi ona. İlek gözlü ulu here, sen bundan böyle... Ölümsüzler arasında oturup düşüncelerini bana uydursan, Poseidon istese bile bambaşka şeyler, o saat değiştirir fikrini, uyar bizim gönlümüze. Gerçekse sözün yalan söylemiyorsan, git tanrılara, karış, çağır buraya. Yurisli Apollon'un ünlü okçu gitsin, turç zırhlı akaların ordusuna, desin kral Poseidon'a savaşı bırakıp eve dön. Koyboz Apollon kışkırtsın Hektor'u savaşa, taze güç katsın Hektor'un göğsüne. Unutursun ona yüreğini kemiren acıları, akaları çevirsin gerisin geri. Korkakça bir kaçış sağsın ortalığa, düşsünler sıra sıra gemileri üstüne, Pelavus oğlu Akileus'un. O da can yoldaşı Patroklos'u savaşa sürsün, ünlü Hektor Patroklos'u öldürecek milyon önünde. Patroklos birçok yiğit öldürecek, sonra ölecek. Bu yiğitler içinde tanrısal Sarpedon da var, benim oğlum. Tanrısal Akidevuz kızacak olup bitene öldürecek Ektor'u. Patraklos girişince işe bir saldırış yapacağım birilerden. Sark İlyon'u alana dek akalar. Atene'nin istediği yerine gelene dek hiç durmayacağım bu saldırışı. Durdurmayacağım. Kıl kadar vazgeçmem öfkenden. Başka bir ölümsüzü bırakmam danağılara yardıma önce Pelasolunun dileği gelmedi yerine söz verdim bir kez başımla ismar ettim Tanrıça tetik sarılmıştı dizlerime yalvarmış yakarmıştı demişti Akileusa saygı göster. ...öyle dedi akkollu Tanrıça herede dinledi onu. It adalarından koyuldu yola koca Olimposa doğru yeryüzünü karış karış dolaşırken bir adam kafasında bir sürü düşünceler geçirdi hani şuraya bir varsam diye bir fikir çakarsa beyninde nasıl. Ulu Here de böyle istekle atıldı ileriye. Uçtu uçtu vardı sağ olimposa. Zeus'un sarayında toplu buldu ölümsüz tanrıları. Görünce onu tekmin tanrılar ayağa kalktı. Taslarını uzatıp selamladılar tanrıçayı. çayı. Here boş verdi ötekilere. Güzel yanaklı tehemisin elinden aldı taslı. İlkinde henüz koşup karşılamıştı onu. Seslenip kanatlı sözler söylemişti. ''Ne diye geldin Here?'' ''Sarsılmış gibisin. Kocan Kronos çok mu korkuttu seni?'' kolu Tanrıça Çeher'e karşılık verdi dedi ki sorma Temiz sorma sen kendinde bilirsin ne taşkın ne katıdır onun yüreği aç bakalım sen tanrıların eşit pay aldığı şöleni bütün tanrılarla birlikte öğreneceksin sarayında. Ne kötü işler kuruyor Zeus ne kötü işler kimsenin yüreğini sevindirmeyecek bu haber ne insanların ne de şölende güzel güzel oturan tanrıların. Ulu here böyle dedi, yerine oturdu. Zeus'un sarayında tanrılar öfkelendiler. Dudak, yük şöyle bir gülümsedi here. Ama kapkara kaşları altında alnı çatık kaldı. Kinle öfkeyle setlendi hepsine. Aptallar, akılsızlık ediyoruz Zeus'a içerlemekte. Sözle ya da kolla durdurmak için onu ne düşünüyoruz yanına varmayı mı? Oturur uzakta kulak asmaz, aldırış etmez o bize. Ölümsüz tanrılar arasında ...güçten yana. Hepimizden üstün odur derler. Getirdi hepimizin başına bin türlü bela. Korkarım Ares'le şimdi acı çekme sırası. Oğlu Askalapos öldü savaşta. Ares insanlar arasında onu severdi en çok. Sen benim oğlumsun derdi ona. Ve böyle dedi Ares de iki eliyle dövündü. Vurdu gülbüz butlarına. inleye inmeye dedi ki... ...Olimpos'ta oturan tanrılar ayıplamayın beni. Öcünü almaya gidersem öldürülen oğlumun... ...gidersem akademilerine gemilerine doğru... ...gideceğim kaderime... Zeus'un yıldırımıyla vurmak olsa da, kanın tozun toprağın içinde yatmak olsa da, ölülerle yan yana. Böyle dedi, atlarını bağlamalarını buyurdu korkuyla bozguna. Kendisi de kuşandı pırıl, pırıl silahlarını. Atene, tekmil tanrılar için korkup da tahtından kalkıp fırlamasaydı eşikten dışarı, Ares'in başından tolgasını, omuzlarından kalkanını almasaydı, tuç karkısını güçlü elinden kattığı gibi dikmeseydi yukarıya, ...çok daha büyük çok daha korkunç olurdu. Zeus'un ölümsüzlere karşı öfkesi kini. Taşkın Ares'i azarladı Athena şu sözlerle. ''Sen aklını kaçırmışsın deli. Duymuyor musun kulağın yok mu? Akıl saygı denen şey yok mu sende?'' ''Ak kollu tanrıca here. Bak ne dedi. Olimposlu Zeus'un yanından geliyorum. Ne istersin? Belalar mı yardırmak istersin başına? Zorla Olimpos'a dönersen halin ne olur? Üstelik tek mil öbür tanrıların derde girecek başı. Zeus o saat bırakılacak... Ulu canlı Troyalıları, akaları koşup gelecek Olimpos'a, getirecek altımızı üstümüze yakalayacak rahat gele suçluyu suçsuzu. Oğlun öldü ama baskız verim sana öfkeni. Bugün hedef ondan ne üstün yiğitler öldürüldü. Daha da üstün güçlü ne yiğitler öldürülecek. Çok zor insan oğullarını ölümden korumak. Athena böyle dedi. Taşkın Ares'i bir tahta oturttu. Hedefe Apollon'u haberci birisi çağırdı dışarıya. Seslendi onlara hanaklı sözlerle dedi ki. Zeus buyurdu çabuk İda'ya gelmenizi. Gidip çıktığınız zaman Zeus'un karşısına size ne der ne buyurursa yapın onu. Uluher'e böyle dedi gitti gerisin geri. Oturdu tahtına iki tanrı fırladı uçtu. Valdılar canavarların anası çok pınarlı İda'ya. Gargaron doruğunda oturur buldular iri gözlü Kronos oğlunu. Güzel kokulu bir bulut dolamıştı başını çepeçevre. Yaklaşık durdular bulutları devşiren Zeus'un önünde. Zeus onları görünce yüreğinde... Öfkelenmedi, çabucak dinlemişlerdi sevgili karısının sözünü. Önce Iris'e kanatlı sözler söyledi. Dedi ki, haydi git, hızlı Iris Poseidon'a ilet şu haberi. Yalancı bir haber, ulaştırma sakın. Söyle ona son versin savaşa dövüşe, girsin tanrıların arasına ya da tanrısal denize. Ama sözlerimi dinlemez de ne kadar güçlü olursa olsun o, üstüne vardığında kapatayım demesin. Ondan çok üstünüm, gönlüne iyice nekosun bunu, hem yaşça da büyüğüm ondan... Ama o çekinmiyor benimle bir tutmaya kendini. Oysa bu tanrıların ödü kopar benden. Böyle dedi yer gibi hızlı. Iris de dinledi onu. İndi ida dağlarından kutsal İlyona. Gökten doğma Boreas'ın baskısı altında. Buz gibi dolu ya da kar nasıl yağarsa bulutlardan. Hızla Iris de öyle çabuk fırladı uçtu. Yeri sarsan ünlü Tanrı'nın yanında durdu dedi ki ''Toprağı saran mavi yeleli Tanrı. Kalkanlı Zeus'un ağzından bir haber getirdim sana. Son versin diyor savaşa dövüşe. Karışsın Tanrılara diyor ya da girsin Tanrısal denize. Ama dinlemezsen sözünü direnirsen meydan okuyacak sana savaşacak yüz yüze. Kaçınamaz diyor benim ellerimden. Ondan çok üstünüm diyor güçte. Yaşça da büyüğüm diyor. Sen çekinmezmişsin kendini onunla bir tutmaya. O yaz bu Tanrıların ödü koparmış ondan.'' Geri sarsan ünlü Tanrı çok öfkelendi dedi ki, yiğitlerine yiğittir, yiğitliğine, bilirim onu ama beni küçümsemek ne oluyor, eşitim ben onunla. Bana zorla baş eğdirecek olan o mu? Kronos'tan doğma üç kardeşiz biz. Veha doğurdu Zeus'u, beni ölülere hükmeden Hades'i, dünya üçe bölündü, üçümüzde aldık payımızı, kura çekildi, köpüklü deniz düştü bana. Her zaman orada oturayım diye, sisli karanlıklar ülkesi düştü Hades'in payına. Zeus'a bulutlar arasındaki engin gök düştü ama toprakla koca Olimpos'tan herkesin payı var. Bu yüzden yaşamam ben Zeus'un keyince Gücü varsa rahat otursun Kendi payında, ülkesinde korkutmasın elleriyle, alçak yerine koymasın beni. En iyisi çıkışsın kendi kızlarına, oğullarına, kendi çocuklarına geçirsin sözünü. Onlar ister istemez dinlerler onu. Ayakları yer gibi hızlı iris karşılık verdi dedi ki, ''Öyle mi yeri sarsan Tanrı, mavi yeleli böyle ağır hırçın bir söz mü götüreyim de olsa? Bir düşün, yumuşatırsın belki sözünü. Soylu insanların yüreği yumuşar, bilirsin büyüklerden yanadır, terin ister. Yeri sarsan Poseidon karşılık verdi dedi ki, ''İris Tanrıca bu sözün tam yerinde işte.'' ''Ustu akıllı haberciye rastlamak ne güzel şey, ama gönlüme yüreğime dayanılmaz bir acı girer. Öfkeli sözlerle çıkışmaya kalkarsa bana, kaderden eşit bayalmış, eşit bir tanrı. Haydi baş eğeyim bir daha, bastırayım sapramı ama yürekten meydan okuyacağım. Bir şey diyeceğim sana, Zeus bana karşı doyumluluk toplayan Atene'ye karşı. Heye hermese kral Hepsaistos'a karşı.'' Yıkmak istemezse korursa İlyon'u, Argoslulara vermezse üstün gücü, bilsin ki bilmez bir tim yaratacak gönlümde. Yeri sarsan Tanrı böyle dedi. Bıraktı Aka ordusunu. Gitti daldı denize. Aka yiğitleri kaygılandı. Bulutları devşiren Zeus da seslendi Apollon'a. Git şimdi sevgili Poivos, git Tunç zırhlı Hector'a. Yeri kuşatan toprağı sarsan tanrı daldı tanrısal denize Çekindi öskemin uçurumuna düşmekten Başkaları da denedi benimle savaşmayı Hani şu yeraltı tanrıları Kronos'un çevresindekiler Ama benim için de onun için de çok daha iyi oldu Önceden saprasını bastırıp baş eğmesi çekinmesi ellerimden Bu iş ter dökmeden bitmezdi yoksa Sen şimdi al püsküllü kalkanımı onu salladır. dur Aka yiğitlerini püskürt Yiğit şanlı hektorla uğraş okçu tanrı Büyük bir öfke Eraton'un yüreğinde. Akalar kaçsın gemilerine, Helespontos'a doğru. Sonra ben yol gösteririm sözümle, işimle onlara. Akalar biraz soluk alır bunca acıdan. Böyle dedi o. Apollon da dinledi babasının sözünü. Bir çaylak gibi indi İda dağlarında. En hızlısıdır kanatlı kuşların. Bivercini öldüren hızlı çaylak. Apollon oturdu buldu akıllı Primoz oğlunu. Oturur buldu. Tanrısal Hector doğrulmuş kendine geliyordu. Çevresinde arkadaşları geçmişti tıkanıklığı teri. Uyarmıştı onu kalkanlı Zeus'un isteği. Koruyucu Apollon yanında durdu dedi ki... ''Ne diye uzak bitkin oturursun böyle. Priamos'un oğlu bir derdin mi var ki?'' Tolgası ışıldayan bitkin Hector karşılık verdi dedi ki... ''Kimsin sevgili tanrı kimsin sen?'' ''Söyle bana.'' Öyle soran yürnaralı ayak vurdu beni gözümden bir taşla. Arkadaşlarını tepeliyordum... ''Akaların kıvrık gemileri önünde durdurdu saldırma gücümü duymadın mı?'' ''Göreceğim sandım ölüleri Hades'in evini, yüreğim uçup gidecek gibi oldu.'' ''Koruyucu kral Apollon karşılık verdi, dedi ki, ''Gida'dan bir savaş ortağı gönderdi sana Kronosoğlu, yanında durup seni koruyacak, kendine gel haydi.'' Altın kılıçlı boybos Apollon'u gönderdi. Ben buradayım, gör bak işte, öteden beri korurum seni de yüksek kentini de, kışkırt şimdi arabadakileri haydi durma.'' Sürsünler hızlı atlarını, koca karını gemilere doğru gene de yürürüm onların yanı başında. Bir boydan bir boya düzeltirim atlara yolu, gerisin geri çeviririm aka Böyle dedi, büyük bir güç verdi orduların güdücüsüne. Ağırda günlerce akayla beslenmiş bir at, nasıl koparır da dört mal koşarsa ovaya, güzel akanırmakta yıkanmadan edemez hani. dur, başı diktir, omuzlarına dökülmüştür yelesi, diyecek yoktur çalımına. Çayıhlarda götürür onu çabucak dizleri, Hector da öyle oynattı ayaklarını dizlerini, kışkıtlı atlıları tanrının sesini duyar duymaz. Köpeklerle köylüler kovalarsa nasıl bir boynuzlu yeyiği ya da yaban bir keçiği, sark bir kaya gölgeli bir orman nasıl sığınak olursa ona öylece avcılar hayvanı yakalayamaz bir sürü türlü. Derken çıka gelir çığlıkları duyan soylu bir aslan. Yol üstünde o saat dağıtır tekmil avcıları danağlarda işte böyle kovaladılar düşmanı. Tartakladılar kılıçlarıyla, iki uçlu kargılarıyla ama sıraları dolaşır görür görme sektörü. Ütleri koptu, yürekleri düştü ayaklarına. Anramion'un oğlu Tohaz seslendi onlara tohas. Aytolların en iyiydiydi. Çok iyi bilirdi kargı sallamasını, çok üstündü göğüs göğüse dövüşmekte. Çıktılar delikanlılar söz yarışına Çok az akalı Yenerdoğun Tuhas düşüne taşına konuştu Dedi ki Amanın hiç inanasım gelmez gözlerime Girilmiş Hector kurtulmuş bölümden. Nasıl herkes ummuştu yüreğinde Telemon oğlu Ayas'ın elinden öleceğini Herhal bir tanrı korumuş kurtarmış olacak Birçok danavaların dizlerini kıran Hector'u Korkarım öyle olacak gene Uzaktan gürleyen Zeus'un isteği olmasa Öncü kesilip çıkmazdı böyle karşımıza ''Haydi dinleyin. Şimdi ben ne dersem buyuralım kalabalığa. Çekilsin gemilere doğru. Biz de duralım ortada en yararlı olmakla övünenler. Kargılarımızı kaldırıp karşı ona. Durdururuz gibime gelir onun hızını. Ne kadar ateşli olursa olsun o, kalabalığına girmekten korkar.'' Böyle dedi. Hepsi duydu, dinlediler onu. Ayas'ın, Kral olsun çevresindekiler, Teokros'un, Meriones'in, Ares'e denk, Meges'in çevresindekiler. Çağrıp yanlarına yiğitleri savaşı düzenlediler. Karşı koydular hektora Troyalılar'a. Kalabalık bir geride çekildi akaların gemilerine doğru. Troyalılar yığın yığın atıldılar öne. Büyük adımlar atan Hector vardı başladığında. Önünde de poyboz Apollon yürüyordu. Bir bulut örtmüştü omuzlarına. Pırıl pırıl kalkanı vardı elinde. Korkunç kıllı saldırgan demirci Hepaistos vermişti onu. Elinde taşısın elleri bozguna uğratsın diye. Aferonda o kalkanla kalkanlar yüdüyordu orduları. Argoslular yığın yığın karşı Keskin çığlıklar yükseldik yandan. Yaylardan oklar uçtu, güçlerlerden kaldılar. Azı gittiği savaşçı delikanlıların etine saplandı. Birçoğu da et yemek için yan yana. Beyazete dokunamadan saplandı toprağa. Boybos Apollon kalkanı tuttukça elinde kımıldatmadan iki yandan da kargılar uçuyor, erler düşüyordu. Ama çabuk kısraklı danaalara bakıp da sallayınca kalkanı uzun uzun bağırınca burkuyordu yüreklerini göğüslerinde. Unutuyordu danaolar saldırma güçlerini. Kapkara bir gecenin içinde iki yırtıcı hayvan nasıl ardına düşerse bir sığır ya da büyük koyun sürüsünün bekçileri yokken hayvanlar saldırmıştır onlara. Öylece kaçıyordu akalar saldırma gücünden yoksun. Apollon uğratmıştı onları bozguna. Troyalılarla Hector'a veriyordu ünü. Savaş dağıldı o sıra. Erler erleri tepeledi. Hector öldürdü Stikios'la Arkesilos'la. Ar Ar Biri Tunç zırhlı Biotoyalılar'ın önderiydi. Öbürü Ulu canlı Menesteos'un can yoldaşı. Aileas Medon'la Iasos'un canına kıydı. Tanrısal olsun piç oğluydu Medon. Hayasında kardeşiydi. Plakya'da otururdu. Otururdu baba toprağından uzakta. Birini öldürmüştü ondan. O karısı, analı, Eriopis'in kardeşini öldürmüştü. Iasos önderiydi Atinalıların. Bukolosoğlu, Stepelos'un oğlu derlerdi ona. Nekistesi, Fulidamas tepeledi. Polites, Ekyos'u. Savaşın en önünde Agenor öldürdü Tansal, Klonios'u. Paris, Leikos'u vurdu arkadan, omzundan, altından. Öm sıralarda kaçarken sapladı tumcu boydan boya. Söylerken bunlar ölülerin silahlarını, akalar atıldı hende kazıklara doğru. Oradan buradan başladılar koşuşmaya, yoksa duvarın berisine kaçmaktan başka çıkar yol. Hector Troyalılara seslendi bağıra bağıra, kaldırın gemilere, bırakın kanlı soykaları. Kimi görürsem gemilerden uzakta, başka yerde ölüm uçurumuna atacağım onu. Ak babalara bir odun yığını dikemeyecek ona. Değerimizin önünde köpekler sürüp diyecek ölüsünü. Böyle dedi. Salladı kamçıyı omzunun üstünde. Sürdü atlarını sıra sıra seslenip proyalılara. Onlar da birbirlerine seslenip sürdüler araba çeken atlarını. Sürdüler korkunç bir gürültü içinde. Önlerinde boybosa polon ayağıyla ile bir çarktı çitlere çitleri devirdi hendeyin içine. Bir köprü kurdu büyük geniş bir yol açtı. Gücünü deneyen bir adamın kargısının atabildiği kadar uzun. Bu yoldan bölük bölük atıldılar içeriye. Önde Apollon gidiyordu, elinde saygı değer kalkanı. Devriyordu akaların duvarını kolayca. Hani bir çocuk deniz kıyısında kumla nasıl oyuncaklar yaparsa kendine, sonra da nasıl bir karşı ayakları elleriyle boybost tanrı öyle yıkıyordu. Sen de Ağustosların bunca emeğini bunca çabasını uğratıyordun onları bozguna. Akalar varınca gemilere durdular, çağırdılar birbirlerini. Tekmin tanrıları. Büyük adaklar adadılar kaldır bellerini. En çok istiyorum Nestor, akaların bekçisi adadı. Ellerini uzatıp yıldızlı göğe. Çok buğdaylı Argos'ta sana Zeus baba. Bir sığırın ya da bir koyunun yağlı butlarını yaktıysak dönüşümüze adak olsun diye. Sen de işmar ettiyse aldın sağığı. Hatırla bunu şimdi ey Olimposlu. Koru bizi kara günden. Bırakma Troyalılar yok etsin akaları, böyle yakardı akıllı Zeus da gürledi. Duymuştu adanı ihtiyar Nestor'un, Troyalılar da duydu kalkanlı Zeus'un gürültüsünü. Daha çok saldırdılar Argoslulara, hatırladılar saldırma güçlerini. Engin denizin koca bir dalgası, bordaların üstünden nasıl yayılırsa geniye, öne sürdüğü zaman onu yelin gücü, dalgalar şişip şişip yükselirse nasıl, Troyalılar da uğultularla geçtiler duvarın üstünden. Arabalarını sürüp gemilere doğru iki uçlu kargılarıyla yakından giriştiler savaşa. Troyalılar arabalarında savaşıyordu. Argoslular da tırmanmıştı gemilerinin üstüne. Savaşıyorlardı kocaman kargılarıyla. Uçları tunç ekti kargılarını almışlardı ellerine. Gemilerde deniz savaşı için yedekte duran. Akolarla Troyalılar tezgiden gemilerden uzakta savaşırlarken büyük duvarın çevresinde Patraklos çadırındaydı. Sevimli Öripilos'un sözleriyle okşuyordu onu tatlı tatlı. İlaçlaştırıyordu acı veren yarasına, dindirmek için karasancılarını. Ama duyunca saldırdığını tuvalduların duvara, danaoların çığlıklarla kaçmaya başladığını, Pataklos ellerinin ayasıyla vurdu butlarına. İnniye inniye dövündü dedi ki, Örpilos istesen de burada kalamam. Kavga kıyamet kopuyor baksana, gelsin baksın sana hizmetçilerinden biri. Ben koşup gideceğim Atileus'a. Savaşmaya kışkırtacağım onu, belki Tanrı yardımıyla kandırırım gönlünü. İyi olur arkadaştan gelen öğüt. ''Böyle'' dedi, ayakları aldı götürdü onu. Akalarsa üstlerine yürüyen Troyalıları durup beklediler. Sayıca kendilerinden azdı Troyalılar, gene de kovamadılar onları gemilerden. Ama Troyalılar da yaramadılar danağaların sıralarını. Gidip e, giremediler çadırlara gemilere. Atene'nin yol göstermesiyle usta bir doğramacı elinde bir çırpı nasıl düz ölçerse gemi tabanını, öyle düz bir çizgi çizilmişti savaş iki, savaşta iki ordu arasında. Her gemi önünde bir bölük çarpışıyordu. Hector gelip dikilmişti şanlı Ayas'ın karşısına. Bir gemi için çabalıyordu ikisi de. Ama ne Hector Ayas'ın yeri atıp gemiyi ateşe verebiliyor, geri atıp Platosun e, e, oğlu Kaletor gemiyi ateşe verecekken tam ünlü Ayas'ın kargısıyla göğsünden vuruldu öldü. Kaletor gürültüyle yıkıldı yere kundak elinden düştü. Hektor gözüyle görünce kardeş çocuğunun düştüğünü kara geminin önünde tozun toprağın içine Seslendi Troyalılara, Likyalılara, bağıra bağıra Troyalılar, Likyalılar, göz göğüs göğüse dövüşmekte usta, dardan olsunlar Sakın çekilmeyin savaştan, darda çok yok Durmayın kurtarın, Klaytos'un oğlunu Gemileri ateşe verirken düştü o Bırakmayın akalar silahlarını soysunlar Böyle dedi, kaldı parlak kargısını Ayas'a karga gitti, Mastor'un oğlu Nikopona dedi. Likopron'un Ayas'ın e, kaytreli seyisiydi. Bir adam öldürmüştü pansal fiyatrede. Çıkmış gelmişti Ayas'ın yanına, sivri kargı delmişti kafasını kulağının altında. Likopron düştü geminin arkasından baş aşağı. Çözüldü el ayağı bulandı toza topra. Ayas titredi, seslendi kardeşine. Teokros kardeşim öldü can yoldaşımız. Fiyatreden bize gelen oldu Sarayımızda saydık onu bir akraba gibi. Öldü olacağını hektorun elinde. Senin cana kıyan okların nerede? Nerede yayın? Toybos Apollon'un sana verdi. Öyle dedi da anladı. Koşup geldi yanına. Elinde kıvık yayı vardı. Ok dolu oklu. Çabucak yağdırdı okları toyalılar üstüne. Vurdu Kleitos'u Reis Renor'u, alınlı olduğunu. Yiğit Pantonos oğlu, arkadaşını. Keliatos dizginleri tutuyordu elinde, atlarıyla uğraşıyor ve sürüyordu onları. Sıraların en sıkışık olduğu yere doğru. Amacı hoş görünmekle ilk Troyalılara. Ama bela çabucak geldi çaktı. Korumak isteyenlerin hiçbiri koruyamadı onu. Acı veren ok arkadan saplandı ensesine. Kleytos düştü arabadan. Atları ürktü. Atlar gürültüyle çarptılar arabaya. Kral Prydamas o saat vardı işin farkına. İlk o geldi atların önünde durdu. Verdi arabayı. Protias'un oğlu Asitonos'a ''Dedi arabayı yakınında tut, göz kulak ol.'' Sonra da gitti, karıştı öncülere. Teokros bir ok daha attı, attı Tunç Tolgalı Hektor'a. Yiğitçe savaşan Hektor'un alsaydı canını, kimlerin yanında savaşa son verecekti. Ama uyuşmamıştı Zeus'un akıldolu atatı. Durmadan gözlülük ediyordu Hektor'a. Bu şereften yoksun etti oldu Teokros'u, sağlam kirişini kırdı kusursuz yayının. Teokros kirişi çekerken tam, ...ağır tunçtan ok şaşırdı yolunu... ...yayda düştü Teokros'un elinden. Yiğit donak kaldı seslendi kardeşine... ...Tanrı nasıl da boşa çıkarıyor bunca çabamızı. Aldı attı elimden yayımı... ...okları sık sık uçurup götürsün diye... ...sabahleyin bağladığım yeni kirişi kırdı. Filamon oğlu ona karşılık verdi dedi ki... ...bırak şimdi yayını kardeşçim, bırak oklarını... ...Tanrı danalardan yana değil... ...uzun göngeli kargını al eline... ...kalkanın omzuna... ...savaş Troyalılara karşı kışkırt adamlarını... Alt etmesinler bizi çabalamadan Sağlam yapılı gemilerimizi Kolay alamazsınlar Hatırlayalım bizde saldırma gücümüzü Ayas böyle dedi Teokros da koydu yayına çadırına Attı omuzlarına dört katlı kalkanını Ak yeleli güzel Tolga'sını geçirdi başına Sorguç sallanıp duruyordu Tolga'nın tepesinde Tunç temremle sivrilmiş eline koyuldu yola Ayas'ın yanına geldi bir koşu. Tektor görünce Teokros'un şaşıran oklarını bağıra bağıra seslendi. Turalılarla Lityalılara, Turalılar, Lityalılar, göğüs göğüse dövüşmekte usta, dardan oslular. Erkek olun dostlarım, hatırlayın saldırma gücünüzü. Koca karınlı gemilerin ortasında gö.